Annemin bir miktar parası var. Yeni evli çiftlere ya da yeni doğmuş çocuklara hediye alarak paranın zekatını vermiş olur mu demiş. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ala ve salatu ve selamu aleyhi Şimdi öncelikle zekatın verilen, zekat olarak verilen malın zekat olarak geçerli olabilmesi için kendisine zekat verilen kimsenin fakir olması lazım. Evet. Bu şarttır. Dolayısıyla yeni evlenen çiftlere şayet fakir iseler, fakirden kastımız ne? Bir insan borçları hariç 80.18 gram altın veya ona takabül eden bir paraya sahip değilse bu insan fakirdir. Tabi bunun yanında akarları falan yoksa, kiraya verdiği evet. evi yoksa bunu fakir sayarız biz ve bu insana zekat verilebilir. Şimdi evli çiftlerin de borçları Çıktıktan sonra bu kadar bir miktar karı veya kocada karınınki kar, kadını ayrı değerlendiririz, erkeği ayrı değerlendiririz. Örnek evet. veriyorum. Mesela e, erkeğin kendisi e, durum iyidir. Belki 80.18 gram bir altına veya paraya sahiptir ama eşininki yoktur. Dolayısıyla eşine verebilir. Veya eşininki vardır ama erkeğinki yoktur, uh -huh. erkeğe verebilir. E, buna dikkat etmek lazım. Şimdi mümkün olduğu kadar zekatı para olarak vermek en iyisidir. Çünkü fakir kendi ihtiyacını daha iyi bilir. Nereye karşılayacağını daha iyi bilir. Kıymetini değil de kıymetinin yerine para kendisini paranın kendisini vermek daha uygundur. Ama bununla birlikte mesela bir çift evleniyor. Bunlara fakirler bir buzdolabı alacaksınız siz ve zekat olarak vereceksiniz bunu. Olur mu? Olur. Bir çamaşır makinesi alacaksınız, zekat olarak vereceksiniz. Olur mu? Olur. Bu şekilde de hediye verilebilir. Ancak para olarak vermek daha uygun. Çocuklara zekat verilmesi meselesine gelince, tabii çocuklara zekat verilmesi eğer ergenlik yaşında değilse, daha küçükse e, annesinin babasının zenginliğiyle e, hüküm değişir. Şayet Hı -hı. babası zenginse ona veremezsiniz siz. Ancak ergenlik yaşından küçük çocuğun babası zengin değilse, fakirse siz ona zekat verebilirsiniz. Zekat olarak geçerli olur. Şayet evet. ergenlik yaşına girmişse, çocuk büyükse, mesela örnek veriyorum. Lise çağında bir öğrencidir, üniversite öğrencisidir, babasının durumu iyi olabilir ama kendisinin bir şeyi yoktur ona burs olarak verirsiniz bu zekat niyetiyle veriyorsanız hmm. şayet zekat olarak geçerli olabilir.